Kitap ehlinden Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimseleri toplanmanın ilki için yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da şüphesiz kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağına kesin kez inanıyorlardı da Allah'ın azabı onlara hesabı katmadıkları yerden geliverdi. Ve Allah, onların yüreklerine, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap edileceği korkusunu düşürdü. Ey sağduyu sahipleri! Artık ibret alın! Ve eğer Allah, onların hakkında sürgünü yazmamış olsaydı, kesinlikle onları dünyada azaplandırırdı. Ahirette de onlar için ateşin azabı vardır. İşte, Dünyada sürgün, ahirette ateş cezası onların Allah'a ve elçisine karşı çıkıp sırt dönmeleri nedeniyledir. Ve kim Allah'a karşı çıkıp sırt dönerse bilsin ki şüphesiz Allah azabı kovuşturması pek çetin olandır. Kurma ağaçlarından herhangi bir şey kesmeniz veya onları kökleri üzerinde bırakmanız, hep Allah'ın izniyle, bilgisiyle ve O'nun hak yoldan çıkan kimseleri rezil rüsva etmesi içindir. Necm 606 Ve Allah'ın onlardan elçisine verdiği feylerden, yani savaşmadan zahmetsizce elde edilen gelirlerden, siz o gelirler için at oynatmadınız, deve de sürmediniz hiç zahmet çekmediniz. Fakat Allah, elçilerini dilediği kimselerin üzerine musallat eder ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. Allah'ın o kent halkından elçisine verdiği feyler, yani savaşmadan zahmetsizce elde edilen gelirler, içinizden yalnız zenginler arasında devlet, gücün getirdiği refah olmasın diye Allah'a, elçiye, yakınlık sahiplerine, göç eden fakirlere ki onlar Allah'ın armağan ve rızasını ararken yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır, Allah'a ve elçisine yardım ederler. İşte onlar doğruların ta kendileridir, yetimlere, miskinlere, yolcuya aittir. Elçi size ne verdiyse onu hemen alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan geri durun. Allah'ın koruması altına da girin. Şüphesiz Allah, kovuşturması, azabı çok çetin olandır. Onlardan önce o yurda ve imana yerleşen kimseler de kendilerine göç edenleri severler. Ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi onları kendilerine tercih ederler. Kim de neslinin cimriliğinden korunursa, işte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ve peygamber dönemindeki inananlardan sonra gelen kimseler, Rabbimiz, bizi ve iman ile bizi öne geçmiş kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman etmiş kimseler için kin oluşturma, Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgiyen, kolaylık sağlayansın, engin merhamet sahibisin derler. Necm 607 Kitap ehlinden Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kardeşlerine, andolsun eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye sonsuza dek itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa kesinlikle size yardım ederiz demekte olan münafıklaşan kimseleri görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Ve Allah şahitlik eder ki şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun eğer onlar çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar. Yine andolsun eğer onlarla savaşılırsa onlara yardım etmezler. Andolsun eğer yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım olunmaz. Kesinlikle siz onların kalplerinde korku yönünden Allah'tan daha çetinsiniz. Onların Allah'tan çok sizden korkmaları, şüphesiz bunların iyi anlamayan bir toplum olmasındandır. Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından savaşırlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri kendilerinden az önce işlerinin günahını tatmış olan, ahirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin durumu gibi pek çetindir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri tıpkı hani insana küfret, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddet de küfredince, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedince de kesinlikle ben senden uzağım. Şüphesiz ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen o şeytanın örneğinde olduğu gibi darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Sonunda ikisinin de akıbeti, ikisinin de içinde sürekli kalanlar olarak ateşin içinde olmaktır. Ve işte bu, şirk koşarak, küflederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanların cezasıdır. Necm 608 Ey inanmış olan kimseler! Allah'ın koruması altına girin, her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah işlediklerinize haberdardır ve Allah'ı umursamayan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah onlara kendilerini umursatmaz. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Ateşin asabı ve cennetin asabı eşit olmaz. Cennet asabı kurtulanların ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha çok iri cüsseli bir yükümlü varlığa indirseydik, Allah'a olan saygıyla, sevgiyle ve bilgiyle ürpertiden onu samimiyetle saygı duyar başeyer, ve parça parça olmuş görürdün. Ve biz bu örnekleri iyiden iyiye düşünürler diye insanlara veriyoruz. Necm 609 O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir engin merhamet sahibidir. O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. O, bütün kainatın hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, her türlü kusurdan uzak, sağlam güven veren, gözetici, koruyucu, doğrulayıcı ve güvenilir, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, dilediğini zorla yaptıran, ulaşılmaz, azametli, ihtiyaçları gideren, işleri düzelten, derman veren, büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir. Allah Allah onların ortak koştukları şeylerden arınıktır. O, oluşturan, kusursuz yaratan, her şeye şekil ve suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nun içindir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar, O'nu noksan sıfatlardan arındırırlar. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, malûb edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır en iyi yasa koyan bozulmayı iyi engelleyen sağlam yapandır